Allahu biallahi min shaytanir rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Al-hamdu lillahi Rabbi ve, ve ila izeleya sied al-awlin wal-akhirin. Veila jami al-ambiyai wal Ve hamdu lillahi Rabbi al-Aalim. İmanı anlamaya çalışıyorduk hep beraber. Allah'a iman. Meleklere iman, kitaplara iman, Resullerine iman. İnşallah şimdi de ahirete imanı hep beraber anlamaya çalışacağız. Allah'ın iman etmemizi emrettiği şeyleri mutlaka Allah'tan öğrenmemiz lazım. vahiden Allah'ın kitabından öğrenmemiz lazım ki imanınız doğru bir iman olsun. Yoksa hayali bir iman olur, vehmi bir iman olur. Allah neye iman edin dediyse onun karşılığında bir de onun şirki vardır. Allah'a iman edin dedi. Allah'a iman Allah'ı her şeyden çok, canından çok sevmektir. Allah'ın El Esma'ul Husnasını güzel isimlerini bilmektir. Allah'ı güzel isimleriyle El Esma'ul Hüsna'sıyla tanımaktır. Tanıyıp sevmektir. Tanıyıp sevip aşık olmaktır. Abd olmaktır. Onu hep beraber anlamaya çalışmıştık. Eğer birini bir şeyi Allah'tan daha çok seversek bu durumda onu Allah'a şirk koşmuş oluruz. Biri Birinin sözü bizim için Allah'tan önce gelirse onu Allah'a şirk koşmuş oluruz. Onu Allah'a tercih etmiş oluruz. Allah bizi mümin olarak kabul etmez. Evet, ne buyuruldu? İnsanlardan öylesi var ki Allah'ı sever gibi başkalarını severler. Oysa ki müminlerin Allah'a olan muhabbetleri çok şiddetlidir buyurdu. Burada neyi anladık? Allah'ı her şeyden, herkesten çok sevmezsen Mümin ol biliyorsun. Kim söyledi? Allah söyledi. Meleklere iman ederken meleke güç ve kuvvet demekti. Melekler saf, nurdandı. Nurani güç ve kuvvet demekti. İnsandaki nurani, manevi güç ve kuvvet demekti. Onun karşılığında onu şirki neydi? İblis şeytandı. Yani nasıl ki meleki güç, nurani güç varsa aynı şekilde şeytani güç de var. İnsan tercihini kendisi yapar. Eğer meleklere iman ederse manevi gücü, nurani gücü alır. Manen güçlü olur. Yok, eğer gerçekten iman etmemişse şeytani güçler onda kuvvet bulur. Şeytani tarafı güçlenir. Bu durumda o meleklere iman etmemiştir. Çünkü onda şeytanın halleri tecelli etmiştir. Kitaplara imanda neyi Allah'ın kitabına şirk koşarız? Başka kitapları. Allah'ın kelamından başka neyi en öne alıyorsak, kimin kelamını, hangi kelamı, hangi kitabı, Kur'an'ın önüne alıyorsak o da Kur'an'a şirktir. Herhangi bir sözü Allah'ın sözünden daha çok seviyorsak o Allah'ın sözüne şirktir. Hangi konuda olursa olsun bu konuda Allah ne buyurmuş denmiyor, falanca alim ne söylemiş, falanca kitaptan ne yazmış deniyorsa o alim Allah'a şirk koşulmuş, onun sözü de Kur'an'a. Allah'ın kelamına şirk koşulmuş olur. Herkes imanına şirki karıştırıp karıştırmadığına bakması lazım. Allah öyle buyurur de ayet-i kerimede. İnsanlardan öylesi var ki imanlarına şirki karıştırmadan iman etmezler. Yani bütünüyle Allah'ın kitabı Allah'a, meleklere, kitaplarına, Resullerine, ahirete iman etmiyor. Şirki karıştırıyor mutlaka. Şirk karışmış bir iman, iman değildir, iman olmaktan çıkmıştır. Nasıl ki bir damla idrar, bir tas suya düşerse bütün su ne olur? Bozulmuş olur, haram olmuş olur. Gönül iman ile dolu olsa bile şirk oraya günde onu bozar. O artık şirk karışmış bir iman olur, Allah o imanı kabul etmez. <Gülüyor> Resullere iman ederken ona neyi şirk koşuyoruz? Hangi şirkin tehlikesi vardır? Allah Resulleri önümüze Allah'ın ayetlerini okuyup açıklasın, bize bilmediklerimizi öğretsin, nefsimizi tezkiye etsin, hikmeti öğretsin, kitabı öğretsin, talim etsin diye gönderir. Bir de bize örnek olsun diye. Onlar Allah'a, Allah'ın ayetlerine iman ederler, sonra onu insanlara öğretir ve halleriyle de, imanlarıyla da insanlara örnek olurlar. Allah'ın Resulüne eğer tabi olunmazsa, örnek alınmazsa, bu durumda insan kendine başka bir örnek bulur. Kimi kendine örnek almışsa, onu da Allah'ın Resulüne, Resullerine şirk koşmuş olur. Hayatı yaşarken ben de peygamberim gibi olmak istiyorum. Onun kazandığını kazanmak istiyorum. Peygamberler gibi olmak istiyorum demiyorsa de kendine örnek alır. Bu kendisine örnek aldığı bir sanatçı olabilir, bir futbolcu olabilir, bir zengin olabilir, herhangi biri olabilir. Kötü yoldaki biri de olabilir. O onun kendi peygamberine hoştuğu şirktir. Dolayısıyla onun peygamberi aslında tabi olduğu, örnek aldığı kimsedir. Onun için onu peygambere imanda, kendi peygamberine şirk koşmuş olur. Allah ait de buyurdu ki, onlar aslında kimseyi, bir şeyi şirk koşmuyorlar. Aslında onlar kendi nefislerini Allah'a şirk koşuyorlar dedi. Bütün bunların hepsinin kaynağı insanın kendi nefsidir ben biliyorum demesidir, ben Allah'tan daha çok biliyorum demesidir. Ahirete imanı Allah emrediyor. Ahirete iman ederken ahiretin şirki nedir? Ahiretin şirki de onun karşılığındaki dünyadır. Eğer ahireti dünyaya tercih etmezsek, ahireti dünyadan daha çok sevmezsek, dünyayı ahirete şirk koşmuş oluyoruz. Tercih ettiğimiz dünya ise bu durumda ahirete iman ederken imanımıza şirki karıştırmış oluyoruz ki bu ahirete iman olmaz. Ahiretin mutlaka dünyanın önünde olması lazım. Mutlaka ahireti tercih etmiş olmamız lazım. Onun için Allah ayet-i kerimede ne buyuruyor? İnsanlardan öylesi var ki, Rabbim bana dünyada ver derler. Böylelerinin ahirette nasibi yoktur buyurdu. Kimin nasibi vardır? Ya Rabbi bana dünyada güzellik ver, ahirette de güzellik ver diyenlerin nasibi vardır. Dünyadaki güzellik nedir? Allah ile güzel olmak. Dünyada güzel olan ahirette de güzel olur. Bu güzelliğin devamında elbette ki maddi, zahiri nimetler de vardır. Ahireti anlatırken inşallah önce kıyameti anlamaya çalışacağız. Kıyamet yerini anlamaya çalışacağız. Hesabı anlamaya çalışacağız. Allah o günü, kıyamet gününü, hesabı nasıl anlatıyor? Önce onu anlamaya çalışacağız. Sonra cenneti, cehennemi, oradaki halleri, hep beraber anlamaya çalışacağız inşallah. Allah kıyamet günlüğü anlatırken buyuruyor ki o gün ayetlerimizden yüz çevirmiş olanlarla Allah o gün konuşmayacak. O gün Allah onların yüzüne bakmayacak. O gün kıyamet günü Allah onları temize çıkarmayacak. O gün hiç kimse kimsenin günahını yüklenemez buyurur. Bir tek küfürde öncülük yapanlar kendisine uyanların günahlarını da yüklenirler buyurur. Ayetleri okurken hep beraber göreceğiz. O gün onları kör olarak haş ederiz O gün onları yüzüstü, kör ve dilsiz olarak haş ederiz Kıyamet günü cehennemi kafirlere arz ederiz buyurur. O gün huzura herkes imamıyla, önderiyle beraber gelir. Allah toplu halde onları huzura alır. O gün bunun toplu halde huzura alır. Sonra o gün huzura herkes tek başına gelir buyurur. O gün mizani kurarız, adaletle hüküm verilir. O gün Hak yoldan Sirat-ı Müstakim'de saptıranlara, o gün onlara yangın azabı vardır kıyamet yerinde. O gün kıyamet yerindekilere nida edilir, Allah'ın resullerine ne cevap verdiniz? Demir. O gün orada davalaşacaksınız, hesaplaşacaksınız, birbirinizde evet, hesabınız görülecek buyurur. O gün orada kaybedenler pişman olacaklar buyurur. Bunlar kıyamet yerindeki insanın halleridir. Allah'ın kullarına muamelesidir. Bunun için, bunu anlayabilmek için ahiretten dünyaya bakmak gerekiyor. Hayatı yaşarken de bu böyledir. Eğer ahiretten dünyaya bakmazsak, kıyamet yerinden dünyaya bakmazsak, buradan dünyadan ahirete, kıyamet yerine bakarsak, bize hayal gibi gelir. Hayal. Ama gönlümüzü kıyamet yerinde tutarsak, hesap yerinde tutarsak, ahirette tutarsak, buraya baktığımızda, evet, buranın bir imtihan yeri olduğunu, dünyanın ahiretin tarlası olduğunu, kazanmamız gerektiğini anlar ve buna iman ederiz. İmanımız, Yakın imanı olur. Tadarak imanı olur. Onun için gönlümüzü hep beraber Allah'ın ayetlerine açıyoruz. Allah her neyi söylemişse bir an için kendimizi orada Allah'ın anlattıkları içinde görmeye Takmaya çalışacağız inşallah hep beraber. Kıyamet Süresi'nde Allah buyuruyor, Kıyamet gününe and olsun. Kendini qniyan nefse, kendini levmeden nefse and olsun. İnsan kendisini yeniden diriltmeyeceğimizi, o çürümüş kemiklerinin bir araya gelmeyeceğini, toplamayacağımızı, onu diriltmeyeceğimizi zannediyor. Evet, Hayır buyurdu. Onun parmak uçlarını da bir araya getiririz, eski haline döndürürüz. İnsan önündekini, evet, hakikati, kıyameti yananlamak ister. Sana kıyametin ne zaman olduğunu soruyorlar. O gün geldiği zaman göz dehşet içinde kalır. Ay tutulur. Güneş ve ay bir araya getirilir. O gün insan kaçacak yer neresi der. Evet, hayır buyurdu. Sığınılacak yer yok. O gün sığınılacak yer. Karar kırılacak, durulacak yer ancak Rabbinin huzurudur. O gün insan gelmiş geçmiş bütün yaptıklarından haberdar edilir. Her neyi yapmışsa hepsinden haberdar edilir. Doğrusu insan kendi nefsine karşı şahittir. Yaptıklarını biliyor, nasıl yaşadığını biliyor. Bütün mazeretlerini ortaya atsa, hepsini bir bir saysa, ortaya dökse de o kendi kendisine şahittir. Kıyamet günü geldiği zaman Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İz azuzi zizaleha. O gün yer şiddetli bir sarsıntıyla sarsılır ve ekrecetil erdu esqaleha. Yer içindekini dışarı atar. Ölüleri dışarı atar. Ve hal insanu ma leha. İnsan dedi ki, ne oluyor bu yere? يَوْمَئِذِنْ تُحَدِّسُ اَخْبَارَهَا O gün yer, üzerinde olan bütün haberleri anlatır, yer konuşacak. Kim, nerede, dünyanın neresinde ne yapmışsa yer onu anlatacak. bi an er çünkü rabbin yere vahyetmiştir konuş demiştir anlat demiştir kim nerede ne yapmışsa evet, oradaki yer oradaki taş toprak ağaç onu anlatır yevme izin yesurun nasu eshtata o gün insanlar dağınık gruplar halinde dirilerek dönerler niye döndürülüyorlar liyedou a'malehum amelleri kendilerine gösterilsin diye. Femen ya'mel misqale zarratin hayran yara. Kim zerre kadar misqale zerre kadar bir hayır işlemişse onu görecek. Ve men ya'mel misqale zarratin şerran yara. Ve kim de zerre kadar şer işlemişse onu görecek. Allah onu ona gösterecek. Zerre kadar, zerre gözle göremeyecek kadar küçük parçacık demektir. Hayır olsun, şer olsun, onu mutlaka görecek. Yama yfirul meru min ahi. O gün kişi kardeşinden kaçar. Ve ümhi ve abi kişi anasından babasından kaçar. Ve sahibetihi ve beni hanımından, eşinden, çocuklarından, oğullarından kaçar. Likelirin, imrin minhum yume izin. O gün herkesin kendisine yetecek kadar derdi vardır, işi vardır. Şenün yoni, herkesin Büyük bir meşguleti vardır. Kendisini meşgul edecek meşguleti vardır, işi vardır. Onun için kimse kimseye dönüp bakamıyor. Ne kardeşine, ne anasına, ne babasına, ne eşine, ne çocuklarına dönüp bakamıyor. Birbirlerinden kaçıyorlar. Herkesin derdi kendisine yeterlidir Vücuhun yevme izin musfire O gün yüzler vardır, pırıl pırıl parıldar. ketun <gülüyor> müstebşire yüzü güleştir tebessüm halindedir sevinçlidir ve vücuhun yevme <gülüyor> izin aleyha ghabere <gülüyor> o gün yüzlerde vardır kararmıştır toz toprak bürümüştür terhekuha <gülüyor> katere Kap karanlık olmuştur. Karanlık onun yüzünü kaplamıştır. Ulaike humul keferetul İşte onlar kafirler ve facirlerdir. Kıyametteki ilk ani Allah anlattı. Pekevfe <gülüyor> tettakun. Siz kendinizi nasıl koruyacaksınız? İn <gülüyor> kefertum. Eğer siz küfretmişseniz, inkar etmişseniz, hakikati örtmüşseniz, kendinizi Allah'tan, Allah'ın gazabından nasıl koruyacaksınız? <gülüyor> Yevme izin, yeçalül, vildane, şeyba. O gün çocuklar ak saçlı, ihtiyarlar gibi olacaklar. Çocukları o gün, bir anda o gün saçtığı ihtiyarlar haline getirecek. O gün kendinizi nasıl koruyacaksınız? Fezalike Yılme izin asir. İşte o gün çok şiddetli gün. Çok zorlu bir gündür o gün. Böyle bir gün bizi, hepimizi bekliyor. Kulubun yılme izin vacife. O gün kalpler yerinden fırlar fırlayacakmış gibi olur korkudan heyecandan Allah'ın haşiyetinde yûme teşakkaqul ardü anhum sırae o gün yer yarılır onlar da süratle çıkarlar zâlike hasrun aleyna besir. bu bizim için kolay bir toplamadır vücuhun yevme izin haşi'a o gün bir takım yüzler zillete düşmüştür zelil olmuştur o gün vücuhun yevme izin naime o gün yüzler de vardır mutludur nimetin müjdesiyle mutludur el-ekhillâhu yevme izin ba'duhum li ba'din adû Dostlar o gün birbirlerinin düşmanlarıdır. Dünyadayken birbirlerine dost olanlar o gün birbirlerinin düşmanlarıdır. İllel muttaqin, müttakiler müstesna. Müttakilere dost olanlar, dostluğu müttakilerle yapmış olanlar müstesna, geriye kalan bütün dostlar birbirlerinin düşmanlarıdır. Neden? Çünkü eğer onlar takva sahibi değilse, dostları takva sahibi değilse, yani Allah'a karşı sorumluluğa iman etmemişse, sorumluluğu yerine getirmemişse, sorumluluğu hatırlatmamışsa, birbirlerini Allah'a karşı sorumluluğa davet etmemişlerse, birbirlerine bu konuda yardım etmemişlerse onlar birbirlerinin düşmanlarıdır. Muttakiler hariç, gerisi, bütün dostlar birbirinin düşmanıdır. Eydanufika fissur <gülüyor> Sura öfrülüğü vakit. Fe la insabe bainahum yawma O gün aralarında nesep bağı, akrabalık bağı, kan bağı kopmuştur. Aralarında artık akrabalık yoktur. Akraba akrabanın akrabası değildir artık. Akrabalık bitti dedi Allah. Akrabalık bittiği gibi kişi Kardeşinden, anasından, babasından, eşinden, çocuğundan kaçıyor o gün. Herkes kendinden sorumluydur. Kendi hesabını verecek. Herkes kendini kurtarmaya çalışıyor. Kendini Allah'ın azabından, gazabından kurtarma derdindedir o gün. وَلَا <gülüyor> Akrabalık bağları kopmuştur. Kimse kimseyi sormaz. Senin durumun nedir? Senin halin nedir diye kimse kimseyi sormaz. Çünkü kimsenin böyle bir hali kalmamıştır. Kendi derdine düşmekten, kendini düşünmekten kimse kimseyi soramaz. Böyle bir an mutlaka gelecek. Allah haber veriyor. O gün durum bundan ibarettir. Durum böyledir. Neden böyle haber veriyor? Hazırlığını yap diyor. Tedbirini al diyor. Yevme la yuni mevlen mevla. O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Ve lahum yunsaru birbirlerine yardım edemezler. Yevme izim yevadul lazine keferu ve aselur resul. O gün peygamberi inkar etmiş olanlar peygambere Asi olmuş olanlar şöyle temenni ederler. Lev <gülüyor> tesawa derler ki keşke yerle bir olsaydık. Keşke toprak olsaydık. Keşke yerin dibinden çıkmasaydık derler. Veladektumunallah <gülüyor> <gülüyor> hadisa. Keşke Allah'ın göndermiş olduğu o hak kelamı, hak sözü gizlemeseydik öyle ona unutulmuş anlamamış muamelesi yapmasaydık derler. Vel mizano yelmeye izinil hak. O gün mizan haktır. Amellerin tartılması haktır. Demen seûlet ve Kimin tartısı ağır gelirse o kurtuluşa erer o felaha erer saadetete erer ve yevmen nahşuruhum cem'a o gün hepsini bütün insanları hepsini bir araya toplayacağız summa nakhurul ladeene eşreku makanakum entum ve şurakao hukum Sonra o şirk koştuklarınızda diyeceğiz ki nerede o bana şirk koştuklarınız, bana tercih ettikleriniz nerede? Nerede o benden daha çok sevdikleriniz, o sevgisini istediğiniz, benden razı olsun deyip bana şirk koştuklarınız nerede? Nerede o sözünü benim sözümün önüne geçirdikleriniz, kitaplarını benim kitabımın önüne geçirdikleriniz, nerede sizin o bana şirk koştuklarınız? Peze yelna onların arasını aralarını açmışız, birbirlerinden ayırmışız ve qaleşure kauhum, makuntum, iana tabudun. O Allah'a şirk koştukları diyecekler ki, siz bize abd olmadınız, siz bize tatmadınız. Sizin bize tattığınızdan bizim haberimiz yoktu. Yani benim sözümü Allah'ın sözünün önüne koymuşsun. Benim bundan haberim yoktu. Beni ilah edinmişsin. Bana abd olmuşsun ama benim bundan haberim yok. Onun için sizin bizi Allah'a ortak koşmanızı reddediyoruz, kabul etmiyoruz diyecekler. Yeûmenid kulle unâsîn bi imâmihim. O gün bütün insanları imamlarıyla beraber Huzura çağıracağız. imamlarıyla beraber herkesin bir imamı, bütün insanların bir imamı, bir önderi vardır. Kimi kendine örnek almışsa, kime uymuşsa, kim onun önündeyse o onun imamidir. Bütün insanları imamlarıyla beraber huzura çağırıp davet edeceğiz. Ve men utiye kitabehu bi yeminihi ve ulaike yakraûne kitabehum. Kimin kitabı sağından verilirse, onlar kitaplarını okuyacaklar. Verazü demune fetiyla onlara en ufak bir şekilde zulmedilmeyecek, haksızlık edilmeyecek. Yalma yed okum, o gün sizi davet edecek. Fetestezi bu ne? bi hamdihi ona hamd ederek onun davetine icabet edeceksiniz o gün gelmeden ham edin o gün geldiğinde sizi davet ettiğinde hamd edip ona hamd ederek davetine icabet edeceksiniz ve tezümüne in bistum illa galila şöyle zannedeceksiniz ki dünyada çok az kalmışsınız çok az Yevme izin yettabi'unad da'i la'ibaj lehu o gün orada yanlış yapmayan davetçeye tabi olurlar ve haşaatil esvatu lirrahman rahmanın haşyetinden dolayı sesler kesilmiştir hiç kimse konuşamaz fala tesmau illa hemse Sadece nefes sesleri o işitilir. Sadece insanların aldığı o nefesin, soluğun sesi işitilir. Başka da ses işitilmez. Rahman'ın heybetinde, kaşiyetinde sesler kesilmiş. Yevme izin la yenfau şefaa'e. O gün hiç kimsenin şefaati fayda vermez. Kimse kimseye şefaat edemez. İlla men ezine lehu'r Rahman. Ancak Rahman'ın izin verdikleri müstesna, sözünü sevdiği kimseler müstesna. Kimdir o Rahman'ın izin verdikleri? Alemlere rahmet olanlar. Allah'ın rahmetini, Rahman ve Rahim ismini üzerinde göstermiş olanlar. Ve radiyya lehu bir de Allah'ın sözünden razı olduğu kimseler. Allah'ın razı olduğu söz hangi sözdür? La ilahe illallah. La ilahe illallah diyenler. Allah'a davet edenler. Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmamaya davet edenler. Allah'a abdolmaya davet edenler. Allah'a teslim olmaya davet edenler. Allah'ı sevmeye davet edenler. Allah'tan haşyet duymaya davet edenler. Allah'a amd olmaya davet edenler. Allah onların sözünü sever, onların orada şefaatleri vardır. Allah onlara izin verir. Onun dışında hiç kimse konuşamaz buyurdu. İzni Allah veriyor, kime de izin verdiğini beyan etti. O gün, kıyamet günü, eshabul ül cenneti yevme izin khayrun mustaqerra. Kıyamet yerinde, o dehşet yerinde, Allah'ın cennet ehlini yerleştirdiği yer, hayırlı bir yerdir. ve وَاَحْسَنُ مَقِيلَ Bir de orada istirahat etmeleri için onları yerleştirdiği yer güzeldir. En güzel yerdir, kıyamet yerinde. Demek ki Allah cennet ehlini orada özel bir yere, güzel bir yere istirahat etmeleri için yerleştiriyormuş. O gün melekler indikçe inecek, O gün mülk rahmanındır, rahman olan Allahındır. O gün kafirler için çok zor ve çetin olacaktır. O gün zalimler ellerini ısıracak evet. diyecekler ki: Yalıteni takastu Rasuli sebila. Ne olur di, keşke ben de Allah'ın Resulü ile beraber bir yol tutsaydım. Yolu Allah'ın Resulü ile beraber giyseydim, der, ellerini ısırır. Evet, der ki, edelleni. Beni saptırdı. Kendi kendimi, nefsim beni saptırdı, şeytan beni saptırdı. Allah'ın Resulü ile beraber yol tutmadığım için. O gün her kes gelecek. یوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. Herkes huzura gelecek ve kendi nefsi için mücadele edecek. Kendini kurtarmak için mücadele edecek. Kendini savunacak. Allah onlara kendini savunma hakkı verecek. Onlar da kendini kurtarmak için mücadele edecek, savunacaklar kendilerini. Ve tuafa nefsin ma amilet kim her neyi yapmışsa amelinin karşılığını Allah tamam olarak tamamen öder. Vehum la cüzlemun onlar hiçbir şekilde zulme uğramazlar, haksızlık yapılmaz onlara. O gün ne mal fayda verir ne de oğullar. Evet. Allah buyurur ki işte bugün birbirinize fayda ve zarar verme gücüne malik değilsiniz. Sahip değilsiniz. Evet. O gün zulmedenlere tadın o yalanlamakta olduğunuz cehennemin ateş azabını diyeceğiz. İnkar eden değil, yalanlamakta olan. Yani cehennem vardır ama gerekeni yapmıyor. Kendini ondan korumuyorsa. يَوْمَ تُقَلَّبُوا وَجُوهُهُمْ فِي finlar, يَقُولُ O gün, onların kıyamet günü, kıyamet yerinde yüzleri ateşe çevrildikleri zaman, döndürüldikleri zaman diyecekler ki, يَا لَيْتَنَا اَتَعْنَا Allah, Ne olurdu? Keşke Allah'a itaat etseydik. وَا اَتَعْنَا الرَّسُولُ Keşke Resul'e itaat etseydik, diyecekler. O gün erkek ve kadın müminleri nurları önlerinde, önlerinden ve sağlarından koşarken, yürürken göreceksin. Müminlerin önlerinden ve sağlarından nurları vardır. Duyurulur ki onlara, bugün sizin için müjdeniz orada. Ebedi olarak atlarından ırmaklar akan cennetlerdir denilir. İşte bu en büyük saadet budur. O gün erkek ve kadın münafıklar, o mümin kadın ve erkeklere nurları önlerinden vesairelerinden giden kadın ve erkeklere diyecekler ki, bizi bekleyin, biz de sizin nurunuzdan istifade edelim. Onlara denir ki, siz geldiğiniz yere dönün, Nur'u orada arayın. Nur, bu nuri kazanmak dünyada mümkündü. Burada iş işten geçmiştir. Evet, hemen aralarına onun kapısı olan bir sur çekilir. Onun iç tarafı rahmettir. Dış tarafında da azap vardır. Müminler rahmet tarafında, münafıklar da azap tarafında kalır. Bunlardan da müminlerle beraber yaşamışlar ama münafık olmuşlar. Allah'ın ayetlerine iman etmemişler. Gerektiği gibi iman etmemişler. Allah'a ve Resulüne itaat etmemişler. Allah'ın Resulüne tabi olmamışlar. Kendi akıllarının, nefislerinin şeytanın peşinde gitmişler. Allah'ın vahyine iman etmemişler. İşlerine geleni kabul etmiş, gelmeni kabul etmemişler. Onun için münafık olmuşlar münafıklar nehum. o münafıklar müminlere nida eder evet onlara seslenirler derler ki elennekun me'akum derler ki biz de sizinle beraber değil miydik kalubela o müminler derler ki evet siz de bizimle beraberdiniz beraber yaşadık ama velakinnekum fetentum ama siz kendi kendinizi, kendi nefsinizi fitneye düşürdünüz. Kendi kendinize hile yaptınız, kendi kendinizi kandırdınız. Allah'ı kandıracağınızı zannettiniz. Kendinizi fitneye düşürdünüz. Ve Sonucu gözettiniz. Bakalım ne olacak dediniz. Emin olmadınız. Allah'a güvenmediniz. Ve Siz şüphe ettiniz. Şüphelendiniz. Acaba dediniz. Ve komul, kumul emaniye. Siz kendi kendinize temennilerde bulundunuz. Kendi kendinize vehimlerde bulundunuz. O vehimleriniz, temennileriniz, dilekleriniz sizi aldattı. Hatta cae emrullah. Allah'ın emri gelinceye kadar siz böyle kendi kendinizi kandırmaya devam ettiniz. Şüpheye, vesveseye devam ettiniz. Ve garratkum billahil garur. O, sizi aldatan şeytan sizi Allah'a karşı bile aldattı. Neyle aldattı? Zanla. Allah hakkında bile suizanda bulundunuz, sizi aldattı. Onun için imanda göstese olmaz, şüphe olmaz, acaba denmez. Ya iman edersin ya iman etmezsin. Ortada durursan ne olur? Ortada durursan münafık olursun. Kendi kendini kandırmış olursun. İşine geleni kabul eder, gelmeyeni kabul etmezse münafık olursun. Yevme izin tu'radun O gün Az dolunursunuz, la takfamin kafiye. Hiçbir haliniz gizli kalmaz. Allah'a, Allah'ın huzuruna az dolunursunuz ve sizin hiçbir haliniz gizli kalmaz. İçinizde, dışınızda yaptığınız, yapmadığınız, düşündüğünüz her ne varsa, hiçbir şey gizli kalmaz, ortaya dökülür. فَاَمَّامَنْ uti كِتَابَهُ bi يَم۪ينِهِ كَيَكُونَ Kitabı sağ tarafından verilen der ki Alın kitabımı okuyun. Buyurun kitabımı okuyun. Bakın. Evet. Kitabımı okuyun. Nasıl bir seviliştir o? اِنِّي tu اَنِّي مُلَاقِي هِسَابِيَ Ben zaten hesabıma kavuşacağımı, Rabbimin benim hesabımı göreceğini biliyordum. Hayatımı ona göre yaşadım. Kitabımı sağımdan almak için yaşadım hayatımı. فَهُوَ فِي اِشَتٍ raziye. Artık o hoşnut, razı olunan bir hayat içindedir. Allah onu razı edecek. Bir cennetin aliye O yüce cennetlerdedir. Lan tenfa'ukum irhamukum ve la evladukum. O gün yakın akrabalarınız, evlatlarınız size hiçbir fayda vermez. Yevmel kıyameti yefsilu <Sessizlik> beynekum. Allah kıyamet günü sizin aranızı ayıracaktır. Sizi birbirinizden ayıracaktır. Akrabalarınızın evlatlarınızın sizinle olan yakınlığını evet, kesecek, aranızı ayıracaktır. Vallahu bima Allah sizin yaptıklarınızı görmektedir. Kul Allahu yuhyikum, summa yumitukum, summa yecme'ukum ila yevmil kıyamati. De ki onlara Allah sizi diriltiyor, sonra sizi öldürecek, sonra kıyamet günü sizi diriltecek. La رَيْبَ فِيهُ وَلَا كِنَّ اَكْسَرَنَّا سِي Onda hiçbir şekilde şüphe yoktur. Mutlaka Allah sizi diriltecek. Ama insanların çoğu bunu bilmiyor. Bunu anlamamış, bunu kavramamış. Hayatı yaşarken o gün için yaşamıyor. O gün için tedbirini almıyor hesabını yapmıyor. Velillah mulku's semavati vel ard. Göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir, Allah'ındır. Ve yevma taqumu saatu, yevme izin yexerul muftilun. O gün o bozguncular, husrana uğrayacaklar o kıyamet günü. Ve ümmetin casiye O gün bütün ümmetleri, bütün kavimleri diz üstü çökmüş göreceksin. Herkes diz üstü çökmüştür. Kulla ümmetim tuda ila Bütün ümmetler, her bir ümmet kendi kitabına çağrılacak. Yahudiler Taurata, Kriztianlar İnciyle. Diğer kitap ehli kendi kitaplarına davet edilecek. Kitabı, onların kitabı açılacak. Ümmetler kendi kitaplarına davet edilecek. Gelin bakalım ne kadar uymuşsun. Kitaplarının ölçüsüne vurulacak yani. El yevme ma makuntum ta'melun. O gün her ne amel işlemişseniz onun karşılığı kitabınıza göre size verilecek. Kitabınıza göre. Onun için söylüyoruz. Amel kitabı burada. Önümüzde. Hesabımızı burada. Kitabımızı ortaya koyalım. Allah'ın kitabını ortaya koyalım. Hesabımız ortadadır. Hazza kitabına aleyküm bil bilhak. İşte bu bizim kitabımız dedi Allah. Size karşı hakkı söylüyor. O gün bizim kitabımız size karşı hakkı söyleyecek kazanıp kazanmadığını benim kitabım söyleyecekti diye Allah. İnnakum nesten tisihu kuntum taamelun. ki gerçekten biz sizin yapmakta olduklarınızı yazıyorduk. Laqil el yume nensa kum kema. Onlara diyeceğiz ki bugün biz sizi unutacağız, kıyamet günü. Niye sizi unutacağız? Size unutulmuş muamelesi yapacağız, sizi zebaneliğe teslim edeceğiz. Çünkü siz bugüne kavuşacağınızı unuttuğunuz için, hesap gününe kavuşacağınızı, hesabınızın görüleceğini unuttuğunuz için, Hesap yokmuş gibi davrandığınız için bugün biz de sizi unutacağız. Ve mevakumunlar ve sizin varacağınız yer ateştir, cehennemdir. Ve malekum min nasirin ve size yardım edecek hiç kimse de yoktur. Neden? Çünkü siz bizi unuttunuz. Bizim hesap günümüzü unuttunuz. Sizi hesaba çekeceğimiz günü unuttunuz. Zalikum bi'enne kumut texestun ayatillahi huzuva Çünkü siz Allah'ın ayetlerini ciddiye almadınız. Allah'ın ayetlerini alaya aldınız, alay ettiniz. Ve garrat kumul hayatü dünya Dünya hayatı sizi allattı. Dünya hayatının peşine takıldınız. Dünyada Zevk-ı sürmeye çalıştınız, rahat etmeye çalıştınız, hesabı unuttunuz, ahireti unuttunuz. Dünya hayatı sizi aldattı. Ve yawme la yukracune minha. Bugün artık ateşten çıkarılmayacaksınız. Ateşten çıkmak yok. Ve <gülüyor> la Sizden özür de kabul edilmeyecek. Özrünüzü de kabul etmiyoruz. İstediğiniz kadar tövbe edin, özür dileyin, kabul edilmeyecek. Çünkü ayetlerimi alaya aldınız. Ciddiye almadınız. Hafife aldınız. But aleyhim nebe elledi ateynahu ayatina. Onlara o ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku. Fenselâkhe minha. Onlara ayetlerimizi vermiştik. Onlar ayetlerimizden sıyrılıp çıktılar. Yani hiç yokmuş gibi, ayetleri almamış gibi, dinlememiş gibi evet, sıyrılıp çıktılar. Fe'etbe'ahü şeytan. Şeytan onu peşine taktı. Şeytanın peşine takıldı. Ve kâne min el Böylece haddini aşanlardan oldu. Biri Allah'ın ayetlerinden sıyrılıp çıkınca şeytanın peşine takılıyormuş. Böylece haddini aşanlardan oluyormuş. Ayet devam ediyor. Ve لو شئنا biha eğer o isteseydi Allah onu o ayetlerle raf edet, güzeltirdi, yükseltirdi. Verakin nehu akhlede ila Ama o arz'a saplandı, toprağa saplandı. Toprağın peşinde gitti, dünyanın peşinden gitti, toprağa saplandı. Ve tabae hawa'uhu. kendi nefsinin hevasına tabi oldu. Ve mesaluhu ke kel onun misali neye benziyor o kimse? O kimse köpeğe benziyor. Aleyhi yelhas. Onun üzerine varsam, senin bu yaptığın yanlıştır. Sen Allah'tan yüz çevirmişsin, sen dünyanın peşine takılmışsın desen ağzındaki akan salya ile beraber sana hırlar. Nefes nefese yani sana doğru hırlar söylesen. Ev tetruk gel Ona bir şey söylemesen de yine bunu yapar. Yani ona bir şey anlatsan da anlam anlatmasan da davet etsen de etmesen de o köpek gibi dilini solup sana kırlar. Zalikem nasıl nasıl oluyor? Kavmin dediğine i̇şte, kes bu bir ayetlerimizi yalanlayan kavmin hali budur köpek gibi dilini çıkarıp solur. Ayetlerimizi yalanlayan, yalan sayan ayeti inkar etmiyor. Ayetleri inkar etmiyor. Ciddiye almıyor. Dünyaya takılmış. Dünya hayatının peşinden koşuyor. Rahsul kıssas lallehum yetefekkeru. Sen kıssayı kendilerine anlat. Belki düşünürler, belki tefekkür ederler, belki bunu anlarlar, <gülüyor> tefekkür edip anlarlar, köpek olmaktan kurtulurlar. Sa, mesela, kovun bu bir <gülüyor> Ayetlerimizi yalan sayan, yalan diyen kavmin hali ne kötüdür. Wenfusahum kanul gezlimun. Onlar kendi kendilerine. Kendi nefislerine zülmetmektedirler. Men yehdillahu fehuvel muhtedi. Allah kimi hidayete erdirirse, kim Allah'ın hidayetiyle, Allah'ın vahyiyle, Allah'ın Resulüyle hidayete ererse, hidayeti bulan O'dur. Ve men kim de Allah'ın hidayetinden yüz çevirirse, deralete kalır, Allah onu deralete bırakır. Çünkü Allah'ı dinlemedi ve ulayke humul hasirun işte hüsrana uğrayanlar onlardır. Ve laqad zare'na cehenneme kesiren Gerçek şu ki hakikat şudur ki biz insanların ve cinlerin çoğu'nu cehennemin talibi olarak çok aldık. Çoğalmalarına müsaade ettik. Cehennemin talibi olarak. Lahum <gülüyor> kulubun, onların kalpleri vardır. La <gülüyor> nebiha. O kalpleriyle anlamazlar. Wallahum ayyunun, la biha. Onların gözleri vardır. O gözleriyle görmezler. Manevi olarak bakmazlar. Wallahum azanun, la biha. Onların kulakları vardır. Onunla işitmezler. Manevi olarak dinleyip anlamaya çalışıp işitmezler. Ulayi çekel en am işte onlar hayvanlar gibidirler, davarlar gibidirler. <gülüyor> hatta onlardan daha şaşkındırlar, daha delalettedirler Ulayi <gülüyor> işte gafil olanlar onlardır. Walillahil <gülüyor> husna evet, ayet devam ediyor. En güzel isimler Allah'ındır. Bütün güzellikler Allah'a aittir. Fad'uhu biha, ona o isimlerle dua edin. Fad'uhu, o isimleri davet edin. Allah o isimlerle size muamele etsin. O isimlerle size muamele etsin. Siz de o isimlerle insanlara, varlığa, mahlukata muamele edin. O isimlerle isimlerin Allah'ın güzelliği size tecelli etsin davahuh biha artık onunla amel edin siz de onunla davet edin Allah'ın isimleriyle davet edin Allah'ın isimleriyle Allah'a dua edin Allah'ı davet edin Allah'ın isimleriyle mahlukatı davet edin Fezeru lladine yulhidune fi bırakın dedi Allah Allah'ın isimlerinde sapmış olanları bırakın Allah'ı bilmeyenleri tanımayanları Allah'a başka başka kendine göre isim vermiş olanları bırakın. Onları terk edin. Onlardan uzak durun. Allah onları o yaptıklarından dolayı cezalandıracaktır. Allah'ın isimlerinde aşırı gittikleri için Allah'ın isimlerinden çıktıkları için saptıkları için Evet, ayet devam ediyor. وَمِنْ مَنْ خَلَقْنَا Sizden, sizin içinizden yarattığımız bir ümmet var, bir cemaat var, bir topluluk var ki يَهْدُونَ <gülüyor> بِالْحَقْ Onlar Hakk'a hidayet ederler. Neyle hidayet eder? En güzel isimler Allah'ındır dediği önce. Allah'ın isimleriyle Hakk'a davet eder hakka hidayet ederler ve bihi ya'dilun onunla adalet ederler onunla hakkı teslim ederler herkesin hakkını herkese teslim ederler vellezine kezebu bi ayatina senedet rucuhum min haysu la ya'lemun o ayetlerimizi Yalan sayan kimseleri, yalanlayan kimseleri, onları hiç bilmedikleri bir yerde helake peyder pey yaklaştıracağız. Onlar helak olurken bunun farkına bile varmazlar. Allah kıyamet gününe kadar İblis'e izin verdi, İblis de insanın peşindedir. Eğer onu kendine benzetirse, ona secde ettirmezse, Allah'a isyan ettirirse, itiraz ettirirse, kazanacağını izah ediyor. Çünkü sözü öyle almıştı. Onun için bu kadar hararetle çalışıyor. Yani kendi kurtuluşunu insanın kaybetmesinde görüyor. Eğer insan kaybederse Allah'ın huzuruna ben haklı duruma gelmiş olurum. Rabbim o zaman beni affeder diye umut ediyor. İspatlamış oluyor çünkü. Ve bir tahiyeti Size bir selam verildiği zaman bi بِأَحْسَنَ مِنْهَا Ondan daha güzeliyle onu selamlayın sizde. Daha güzeliyle karşılık verin. اَوْ ha. Ya da aynı ile mukabele edin. Aynen iade edin. اِنَّ اللّٰهَ kana, عَلَى كُلِّ şeyin حَسِيبًا Muhakkak ki Allah her şeyin hesabını sorandır. Yani biri sana bir iyilikte bulunduğunda sen daha güzelini yap. Bir selam verdiğinde sen daha güzeliyle selam ver en azından aynıyle mukabele. Et. Allah bunun hesabını soracak dedi. Yani insan insana karşı nankörlük yaparsa bunun hesabı çok ağır demektir. Allahu la ilahe illa hu. Allah odur ki kendisinden başka ilah olmayandır. İlah Allah'tır. Lezem ankum ila yevm el la raybe <gülüyor> fihi. Muakaf kıyamet günü <gülüyor> Hepinizi bir araya toplayacak. Birbirinize sadece selam vermiş olsanız bile o selamlaştığınız kimseleriyle beraber hepinizi bir araya toplayıp hesabınızı görecek. وَمَنْ اَسْتَقُوا مِنَ اللّٰهِ hadisa. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? قُلْ لِمِنْ فِي سَمَوَاتِ De ki göklerde ve yerdeki her ne varsa kimindir kul lillah Allah'ındır de. Ketebe ala nefsihir rahme. Allah rahmeti zatına yazmıştır. Rahmetiyle muamele edecek diye zatına bunu yazmıştır. Rahmeti yazmıştır. Leyezme ankum ila yevmil kıyameti la raybe fi. Muhakkık ki kıyamet günü hepinizi bir araya toplayacaktır. اَلَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُوْسَهُمْ O kimseler ki, kendi nefsini hüsrana uğratmışlar. tahum لَا يُؤْمِنُونَ Onlar iman etmezler. İman etmeyenler, kendi nefslerini, kendilerini hüsrana uğratmışlardır. اِنْ كُلُّ مَنْفِسَ نَوَاتِ O gün göklerde ve yerde kim varsa... İlla Ati-Rahmani abda. Sadece Allah'a kul olarak, abd olarak huzura gelir. Kim varsa. Herkes kulluğu kabul etmiş, kul olmuştur artık o anda. Lekez ehsavhum ve addahum adda. Allah her şeyi, hepsini bir bir saymış birbir bir tespit etmiştir. Ve kulluhum atihhi yevmel kıyameti ferda. Kıyamet günü onların hepsi her biri tek tek, fert olarak tek başına huzura gelecek. Allah'ın huzuruna tek başına gelecek. Her bir kul, her bir abd. Kul inna unzirukum bil De ki ben sizi Allah'ın vahyiyle uyarıyorum. ولا يسمع الصم دعاء اذا نذروا ne kadar uyarılsalar da o oh, sahırlar daveti işitmezler. Walain massathum nafhatun min azabi rabbi andolsun ki onlara Rablerinden bir azap dokunsa Rabbinin azabından bir anlık bir azap onlara dokunsa deyekulna yavaylena inna kunna zalimin derler ki yazıklar olsun bize biz gerçekten kendimize zulmetmişiz biz zalimlermişiz derler wena'du mevazinel kıste li yevmil kıyame kıyamet günü terazileri adalet için koyacağız Tara tüzle şey şeya. Hiç kimseye en ufak bir şekilde zulmedilmez. Ve in kana miskale habatin min khardalin biha. Eğer yapılan amel hardal tanesi kadar ağırlığınca da olsa onu mutlaka getiririz o mizana koyarız. Ve kefa bina hasibin hesaba çekici olarak hesaba çeken olarak biz yeteriz. Hesaba kendim hesaba çekeceğim dedi Allah. İnneke meytun. muhakkak ki sen öleceksin. Ey tatrasullallah Efendimizdedir. Ve innehum meytun. Onlar da ölecekler. Summe innekum yevmel kıyameti inda rabbikum tahtesimun. Sonra kıyamet günü Allah'ın huzurunda birbirinizde rabbinizin huzurunda davraraşacaksınız birbirinizden davacı olacaksınız hesaplaşacaksınız hemen ezle kezebe al Allah Allah'a iftira edenden daha zalim kim vardır Allah'a iftira eden ayetin dışında herhangi bir şeyi Allah'a issat edenden daha zalim kim vardır ve kezzebi ciddi iz hem de o Allah'ın hak olarak gönderdiği doğru olarak gönderdiği ayetleri ona geldikten sonra onu yalan sayandan daha zalim kim vardır? Elise fi cehenneme mesven bil kafirin cehennemde kafirlere yer bier. Ve aladin jaa' bi ve sadqa bihi. Doğruyu getiren ve onu tasdik eden yok mu? Doğruyu tasdik edip doğruyu taşıyan kimse yok mu? Yani Allah'ın vahyine iman edip Allah'ın vahyini taşıyan kimseler yok mu? Ulaikehumul <gülüyor> muttakun İşte muttakiler onlardır. Lehum ma yeşâûne inden Rabbihim Onlara Rablerinin katında her ne isterlerse vardır. Her neyi isterse, evet, Rab'lerinin kartında onlara vardır. Zalike ceza-ül İşte işte bu güzel yapanların, güzel olanların mükafatıdır. لِيْكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَسْوَى اللَّذ۪ي Onlar daha önce işledikleri o kötü günahlarını Allah inkar edecek. Yanlışlarını, günahlarını Allah inkar edecek üstünü örtecek, hiç işlememiş gibi muamele edecek onlara. Ve Yezdiyahum, Ejrahum bi ahsenilledi kanu yamelul. Onlara yaptıkları amellerin karşılığını en güzeli olarak verecek. Yani en güzel kıldığı namaz hangi namazsa bütün namazlarını öyle kabul edecek. Amellerinin en güzeliyle onlara muamele edecek mükafatlandıracak eleyse allahu bi kefa abdehu Allah kuruna kafi değil midir? ve yuhavî tûneke binledîne min Allah kuruna kafi olduğu halde onlar seni Allah'tan başka şeylerle korkutmaya çalışıyorlar ve men gülillâhu <gülüyor> ve lehu min Allah kimi delalette bırakırsa ona bir hidayetçi bulamazsın. Kimse onu hidayete erdiremez. وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ min مُدِيلٌ Allah kime de hidayet verirse kimse onu delalete düşüremez. Allah'ın hidayeti Allah'ın kitabıdır. Allah'ın vahyidir. Kur'an'dır. أَلِسَ <gülüyor> bi بِعَزِيزٍ zin تِيْقَمْ Allah azizdir. Bütün güç, bütün kuvvet, bütün şeref ona aittir. Ve Allah intikam sahibidir. Müntakimdir. Eğer biri Allah'a şirk koşmuşsa Allah onun şirkini onun başına geçirir. Kendi nefsini Allah'a şirk koşmuşsa Allah onu rezil rüsvah eder. Hiçbir şey olmadığını ona tattırır. Allah buyurdu ki onlara onlara gökeri kim yarattı, yeri kim yarattı diye sorsan, muhakkak ki Allah derler. Böyle de ki, gösterin bana, sizin Allah'tan başka taptığınız şeyler, avdoluğunuz şeyler, eğer Allah bana bir zarar vermek iyi dilerse, o o zararı benden kaldırabilir mi? Kim kaldırabilir? Ya da Allah bana bir rahmetle muamele ederse, o rahmeti tutacak kimse var mıdır? De ki Allah bana yeter. Tevekkül edenler Allah'a tevekkül etsin. İna anzalna aliek al Kitaba linaas Biz sana Kitabı hak ile insanlar arasında hükmedesin diye indirdik وَمَنْ اِحْتَدَى وَلِنَفْسِهِ Kim Allah'ın vahyini, ayetlerini dinler, dinlerse kendi nefsi için hidayete ermiştir ve men derle ve فَاِنَّمَا يُدُلُّ اَلَيْهَا Kim de ters tarafa giderse yolu yoldan saparsa evet, kendi aleyhinde derrete düşmüştür, sapmıştır ve ma ente aleyhim bi vekil. Ben sizin üzerinizde bir vekil değilimdi. Men yahdihi Allahu fehu muhtadi. Allah kime hidayet vermişse, kim Allah'ın hidayetiyle, vahyiyle, peygamberiyle hidayete ermişse, o hidayet üzeredir. Ve men yudlil felen tecide lehum evliya min Allah kimi de daralete bırakırsa kim Allah'ın hidayetiyle hidayete ermezse daralete kalır. Kimi de daralete bırakırsa ona yardım edecek dostlar bulamazsın. Kimse ona yardım edemez. Ve nahşuruhum yevmel kıyameti ala Biz kıyamet günü onu yüz üstü haşrederiz. Yüz üstü. Yani ayakta duramayacak. Yılanlar gibi yüz üstü sürenecek. Neden? Allah'ın hidayetiyle hidayete ermediği için umyan ve mukman ve sunma. hem de kör olarak dilsiz olarak sağır olarak niye kör Allah'ın vahyine karşı kör. Afta'daki ayetlere karşı kör. Niye dilsiz? Hakikati ikrar edemiyor. Hakikati söyleyemiyor. Onun için dilsiz ne göze layıktır ne de konuşmaya layıktır. Sağır olarak Allah'ın ayetlerini Duyuyor ama işitmiyor, anlamak istemiyor, sahır davranmış. Onun için işitmeye de layık değildir, yürümeye de layık değil. Çünkü Allah yolunda yürümemiş, yüzüstü sürünecek kıyamet günü. Mevahum cehennem. Onların gideceği yer de cehennemdir. Varacağı yer cehennemdir. Kullama, habet zid nahum Onların ateşi. Ateşinin alevi ne zaman azalsa onu arttırırız. Zalike cezaun hun bi ennehum keferu bi ayatina. Bunun sebebi bu cezanın sebebi onların bizim ayetlerimizi evet, inkar etmiş olmalarıdır. Ve kalu eiza kunna izamen ve rufata. Biz bir yılın kemik olduktan sonra, toz haline geldikten sonra mı dirileceğiz, hesaba çekileceğiz? inna لَنُ مَبْعُسُونَ خَلْقًا جَد۪يدًا Yeniden Allah bizi yaratacak ve bizi hesaba çekecek, öyle mi? Dediklerinden dolayıdır. وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَدْعُونَ اِلَنَّارِ Biz onları, Firavun'u, Fir'an gibilerini, şeytanlaşmış olanları... Ateşin öncüleri kıldık. Ateşin öncüleri, ateşin imamları kıldık. Ateşe davet eden imamlar kıldık. Ateşe davet eden imamlar da varmış. Ve yevmel kıyameti la Kıyamet günü onlara yardım edilmeyecek. Ve etba'nahum fi hazihi dunya Bu dünya hayatında onlara lanet vardır. Allah onları lanetlenmiştir. Niye? Ateşe davet ettikleri için, cehenneme davet ettikleri için, Allah'tan başka bir şeye davet ettikleri için dünya hayatında onları lanetlemişiz, onların arkalarına laneti takmışız. Arkalarından gidenlere de lanet olsun dedi, dedi Allah. وَيَوْمَ kıyameti هُمْ مِنَ الْنَقْبُحِينَ Kıyamet gününde de onlar çok iğrençtirler çok tiksindiricidirler. Kıyamet günü Allah iğrenç dediyse, tiksindirici dediyse acaba nasıl bir hal alırlar? Dünyadayken onların peşinde gidenler imamlarının nasıl bir halde olduğunu görünce acaba nasıl bir hal alırlar? Kalebitu <gülüyor> Galeyh <gülüyor> bi'tu minha jme'an, bazı kum libadin adıwa. Bu, Allah'ın Hazreti Adem'le hava Havarnamezde İblise, evet, oradan inin, dünyaya inin. Hem de birbirinize düşman olarak inin. Düşmanımız kimdir, onu bilelim diyedir bu. Fi ma yatiyana kum minni huda. Benden size bir hidayetçi geldiğinde hidayete ermiş, hidayete davet eden hidayetçi geldiğinde temenni teba'a huda kim benim hidayetçime uyarsa fela vela yesha artık o yoldan çıkmaz, sapmaz, şafi olmaz. Yemen a'rıda en zikri kim de benim zikrimden, ayetlerimden Allah demekten yüz çevirirse ve inne lehu ma'iseten denka ona dar bir geçimlik vardır. Geçimi daralır. Dünya hayatındaki evet, geçimi daralır ve nashuruhu yevmel kıyameti aama kıyamet günü de onu kör olarak harsederiz. Kale Rabbi, lima hashtag ama ağa mı ki Rabbi beni neden körü olarak hashtagledin? Neden beni video olarak hashtagledin? Rakat kün tu Ben daha önce dünyadayken görüyordum, gözlerim vardı. Bugün neden beni körü olarak hashtagledin? Kale kezalike etet ke ayatuna sana size ayetlerimiz gelzdiğinde benesith Siz onu unuttunuz ayetlerimi unuttunuz anlamamış gibi yaptınız ve cezakel yıllmaınsa bugün de sen bizim ayetlerimizi nasıl unuttunsa sen öyle unutulacaksın kimin işi bu böyledir hidayetçisine tabi olmayanlar için zikrinden yüz çevirenler için zikir Allah Allah demekti. Zikir Allah'ın vahiylediği ayetleriydi. Kim Allah'ın hidayetçisine tabi olmazsa zikrinden yüz çevirirse Allah'ın ayetlerine karşı kör davranır, sağır davranır, onları unutursa kıyamet günü Allah onları kör haseder onlara unuturmuş muamelesi yapacağım dedi ve kezalike neczi işte biz onları böyle cezalandırırız men esrefe velem yu'min ayati rabbihi kim israf ederse kim haddini aşarsa kim hayatını boşa harcarsa ve Rabbinin ayetlerine iman etmezse ve azabul etti, şeddü ve muhakkak ki bu kıyamet yerindeki ahiretteki azap yani cehennem azabı daha şiddetli ve bakiydir ebedidir sam ye itfihi li an sebilillah Allah yolundan saptırmak için dilini eğer büker. yani böyle güzel konuşmaya çalışır Allah yolundan saptırmak için bunu yaparlar. Lehu fi dunya khizyun. Böyle yapanlar için dünyada bir rezillik vardır. Venziquhu yawm al-kiyame azab al Kıyamet günü de ona yangın azabını tattıracağız. Yangın iki türlüdür. Bir iç yangını, bir dış yangın. Bir cehennem azabı, bir de içerideki azap. Yangın وَكَالَ اِنَّمَتْ تَخَصْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْسَانًا Hz. İbrahim kendi kavmine dedi ki siz Allah'ı bırakıp putlara mı tapıyorsunuz? Putları mı ilah ediniyorsunuz? مَوَدَّتَ بَيْنِيكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Bu sizin aranızda, dünya hayatında bir sevgi olsun diye mi? Yani birbirinizi sevmek için birbirinizi destekliyorsunuz. O puta yapıyor, öteki de bu arkadaş beni sevsin diye, o da onun yolundan gidiyor, onun gibi söylüyor. Siz bunun için mi böyle yapıyorsunuz dedi Hz. İbrahim. Sume yu kıyameti yakfuru bağdokum bi baht. Sonra kıyamet günü birbirinizi inkar edeceksiniz, birbirinizden yüz çevireceksiniz, birbirinize karşı kafir olacaksınız, birbirinizin düşmanı olacaksınız. Ve lan olun بعضكم ve kıyamet günü birbirinize lanet edeceksiniz birbirinize uyuduğunuz için. Niye birbirlerine uyuyorlarmış? O beni sevsin diye. Ben onun yolundayım. Ben ona tabi olmuşum. Ben onun gittiği yere gidiyorum. Gittiği cemaate gidiyorum. Veya fikir düşünce ne olursa olsun beni sevsin diye insanlar beni sevsin diye bunu böyle yapınca kıyamet günü birbirinizi inkar edecek, birbirinizle lanet edeceksiniz dedi. Ve mevakumunlar duvaracağınız yerde ateştir. Ve ma lakum Ve hiç kimse de size yardım etmez edemez. Ve cealna minhum eymeten Yehdûne bi emrina. Onları emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Neden? Lema sabrû sabrettiklerinden dolayı, sabırlı kul olduklarından dolayı emrimizle onları hidayete erdiren imamlar kıldık. Ve kanû bi ayatîna onlar ayetlerimize iman etmekle beraber, ayetlerimize karşı kesin kes, Hakka evet, yekin bir şekilde inanıyorlardı, Emin lider. İkna olmuşlardı, yukuyunun, yukuyunun, ikna olmuşlardı. Kendi nefislerini ikna etmişlerdi. İman etmekle beraber, iman gönül işidir, nefislerini de ikna etmişlerdi. Nefisleri de Allah'ın ayetlerine teslim olmuşlardı. Sabrettiklerinden ve ayetlerimize karşı yakın sahibi olduklarından dolayı onları emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Hidayetçi kıldık, imam kıldık. Resul kıldık yani. İnne Rabbeke huve yufsülü <gülüyor> beynehum al kıyameti. <gülüyor> kıyamet günü onları o ihtilaf ettiği şeyler konusunda mutlaka Allah hükmünü verecek, aralarını ayıracak. Allah onları hidayetçi kılmış, onlar Allah'ın izniyle davet ediyor ama insanlar onlara itiraz ediyorlarsa kıyamet günü Allah onların aralarını ayırır ve hükmünü verir. وَلِكُلِّ اُنَاسِنْ اَزَنَّهُ تَعِيرَهُ فِي اُنُوقِهِ Biz her insanın boynuna onun amel defterini, onun yaşadıklarını, onun peşinden koştuğunu, amelini boynuna asmışız, astık. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا O boynundakini kıyamet günü bir kitap olarak onun önüne açacağız yalgahü mansura o kendi kitabına açılmış olarak kavuşacak ikra kitabe ona kitabını oku denir kefa bi nefsikel yılme aleyke hasiba bugün hesap sorucu olarak sen kendine yetersin sen kendi nefsine hesap sorucu olarak yetersin denir Men ve li nefsihi. kim hidayete ererse kendisi için hidayete erer ve men kim de delalete düşerse delalet yoluna giderse o da kendi aleyhine delalete gitmiştir sapıtmıştır ve la taziru vaziratum wijra hiç kimse bir başkasının günahını yüklenemez. وَنَا كُنَّا نُعَزِب۪ينَ Hatta نَبْعَسَ رَسُولَا O gün hiç kimseye azap etmeyiz. Ne zamana kadar? Onun Resulü gelene kadar. Ona Resulluk yapan gelene kadar hiç kimseye azap etmeyiz. ki ledun Evet, muhakkak ki sana kendi tarafımızdan bir zikir verdik, ayetlerimizi verdik Kitap Efendimizdir. Men aare anhu kim ondan yüz çevirirse ve innehu yahmulu yilmel kıyameti wizra o gün. Kıyamet günü ağır bir, vebal yükünü sırtlanmış, yüklenmiş olur, cezasını çekecek. İnkar edince kalidi <gülüyor> nefiha O orada cehennemde Ebedi olarak kalacak Vesa'e lehum yevmel kıyameti Himla Kıyamet gününde Onlar için o ne kötü bir yüktür Yevme Yünfehü fi O gün sura üfrülecek Ve <gülüyor> nahşurul Mücrimine yevme izin Zırka, evet o gün o gün mücrimleri, gözleri morarmış, lob kırmızı olmuş olarak toplayacağız. Yataha fetune beynehum, onlar kendi aralarında gizli gizli görüşecekler, konuşacaklar. İmle bismillah ashra diyecekler ki biz dünyada on gün kaldık. dünya hayatı 10 gün gibi geldi bize diyecekler nahnu a'lamu bima yaqulu biz onların ne konuştuğunu biliyoruz iz yaqulu emseluhum tariqen o zaman onlara yol gösteren onların yol göstericileri onlara diyecek ki inne bistum illa Dünyada sadece bir gün kavrulsun. Dünya hayatı bir gün. Yüme izin yetebi onet dâiyi laivâce O gün orada, dost doğru iş yapan, hakikate davet eden, doğru iş yapan davacıya tabi olurlar o kıyamet günü. Ve kaşa atim eswatu Rahman'ın kahsiyetinden sesler kesilmiş sesleri konuşmaz olur فَلَا تَسْمَعُوا illa هَمْسَةً sadece nefes sesi gelir nefes nefese kalır insanlar يَوْمَ izin لَا تَنْفَعُوا الشَّفَاءَ o gün kimseden şefaat kabul edilmez kimsenin şefaati fayda vermez اِلَّا مَنْ اَزِنَا لَهُ الرَّحْمَانِ ve radiye لَهُ قَوْلًا Rahman'ın izin verdikleri ve sözünden Razı oldukları müstesna. لِيَحْمِلُوا اَوْزَرَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامِ O gün, kıyamet günü, herkes kendi günahını tamamen yüklenir. وَاَوْمِلْ اَوْزَرِ الَّذ۪ينَ bi بِغَيْرِ عِلْ Ve ilimleri olmadığı halde saptırdığı kişilerin de günahlarını yüklenir herkes. Elmi olmadığı halde konuşmuş, kendine davet etmiş, doğru böyledir, hak böyledir demiş, elmi olmadan. Saptırdığı kimsenin günahını da kişi o gün yüklenir. Kendi günahını tamamen yüklendiği gibi saptırdığı kişinin de ne kadar saptırmışsa, ne kadar ondan dolayı sapmışsa onun, onların da günahını o kadar yüklenir. Ela saema geziyorum. Dikkat edin dedi Allah, bu yüklenilen şey ne kötü şeydir. Başkasının günahını yüklenmeyin, bari kendi günahınla gel. Bilmiyorsan bari konuşma dedi. İlmi olmadan niye konuştun, niye başkasının günaha girmesine sebep oldun, vesile oldun? Onun günahını yükleneceksin, bu ne kötü bir yüktür dedi, bu yüklendiğin şey. Firavun'a ve menaîhi Firavun ve onun idarecileri ona onun ehli tâttabahu emre Firavun. Firavun'un emrine tabi oldular. Firavun'a uydular ve ulama emr-i Firavun'a bi rşîd. Aslında Firavun'un emri tavsiyesi akla uygun bir şey değildi. Akıllıca bir şey değildi. Onlar da bunu biliyordu. Yakdumu kavmu yevmel kıyameti. Kıyamet günü o kendi kavminin önüne geçecek. Ve evredahumunnar. <gülüyor> Onları ateşe götürecektir. Ve bisel nurdul nur. Vardıkları yer ne kötü bir yerdir. Yani birileri bir de insanın önüne düşüp insanı ateşe götürüyormuş. Ateşe götürenlerden uzak durmak gerekiyor. Onlara uymamak gerekiyormuş. يَا يُهَا الَّذ۪ينَ آمَنُ Ey iman edenler! Allah'a karşı takva sahibi olun. وَبْتَهُوا <gülüyor> اِلَيْهِينَ Vesile. O'na yaklaşmaya Allah'a yaklaşmaya yakın olmaya vesile arayın. Ve cahilu fi Onun yolunda cihad edin. Mücadele edin. Çabanızı, gayretinizi sarf edin. Allah'a yaklaşmak için yakın olmak için cihad edin. Çabanızı, gayretinizi sarf edin. Leallekum teflihun. Böyle yaparsanız felaha edersiniz İnnellezine keferu o küfredenler, kafirler لو ان لهم ما في الارض جميعا yeryüzündekilerin hepsi onların ol, olmuş olsa ve misluhu onunla beraber bir o kadar daha olsa li yefteduna bihi bunları fidye olarak verseler min azabi yawmil kıyamet kıyamet gününün azabından kurtulmak için ma kubbila منهم onlardan bu kabul edilmez ve onlara elim onlar için elin bir azap vardır yani biri kafir olmuşsa biri müşrik olmuşsa bütün dünyayı bir o kadarını daha Allah yolunda sarf etmiş olsa bile ondan kabul edilmez imansız ameli kabul etmez Allah inellezine yektumuna ma enzelallahu minin minel kitab kim Allah'ın indirmiş olduğu kitaptan bir şeyi gizlerse, ketmedet gizlerse, وَيَشْتَرُونَ بِهِ سَمَنٍ قَلِيلًا Onu az bir menfaat karşılığında satarsa, bunu söylersem bu buna dokunur, bunun menfaati bana olmaz, zarar gelebilir. Herhangi bir şekilde Allah'ın indirmiş olduğu kitaptan bir şeyi gizlerse, bunu bir menfaat karşılığında satarsa, veya ayrıca bir menfaate nüsha yapıp satarsa ki ma fi butunihim Onlar o karınlarına doldurdukları, yedikleri şey ateşten başka bir şey değildir. Onlar midelerini ateş dolduruyorlar karınlarına. Ve <gülüyor> Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz, konuşmayacak. Valla Allah onları temizlemeyecek, temizle çıkarmayacak, onları savurmayacak, mafkret etmeyecek. Vallah, azabın eli onlar için elin bir azap vardır. Ulayik elzineştereud delale bil Huda. İşte hidayete karşılık delaleti satın alanlar bunlardır. Hidayeti de biliyor ama hidayeti verip delaleti satın alıyor ve azabı bin mağfire. Mağfirete karşılık azabı satın almıştır bunu alanlardır bunlar. Fena esberûhum ale'nâr. Bunlar ateşe karşı ne de dayanıklı ne de sabırlıymışlar. Hem azabı biliyor böyle eğer yapıyorsa demek ki Allah Allah'ın azabına, gazabına dayanacağını düşünüyor ki böyle yapıyor. Ne de dayanıklı şeylermiştir ya Allah. Zalik'e biin Allah'e nezle el Kitabı Allah Kitabı hak ile indirmiştir. Ve innalladine axtalafu fil Kitab, nefi şıquakin, baeid. Muhakkak ki bu Kitabın içindekilerden ihtilafa düşenler haktan uzak bir derin bir ayrılık içindedirler. Kitapta ihtilaf yok. Hak var. Ayrılık yok. Eğer biri sen şöyle söylüyorsun, ben de böyle söylüyorum diyorsa ihtilaf ediyor. Bu kitapta ihtilaf yok dedik. Biri, birinden biri yalan söylüyor. Leyse birre ennetu ve levucuhekum qibelel meşriqi vel meğrib. Sizin yüzünüzü doğuya ya da batya çevirmiş olmanız iyilik değildir. İyilik, velakinnel birre iyilik odur ki Men amene billah Allah'a iman edenler. Vel ahir ahirete iman edenler. Vel melekaiyen meleklere iman edenler. Vel kitap kitaplara iman edenler. Ven nebiyyin peygamberlere iman edenler. Onlar iyi olanlar bunlardır. Ve at'el male ala kurba vel sevdiği halde sevdiği mazan. Allah'ı sevdiği için onun yolunda malını verenler. Kime? Evet, yakınlarına, yetimlere vel evet, mesakine ve misailin ve firrikab isteyenlere, yolda kalmışlara, miskinlere boyundurluk altında olanlara evet, hürriyetini kaybedenlere, evet, mali verenler ve eka mesela ve ate namazı ikame edenler ve zekâtı verenler yeminfuna <gülüyor> biahdihim iza ahdu ahdleştiginde söz verdiğinde sözünü yerine getirenler vesabirin <gülüyor> sabredenler filbe saiyi ve darai bi bas savaşta en şiddetli anda hastalık anında sabredenler ulai <gülüyor> kelledine işte sadık olanlar doğru olanlar iyi olanlar onlardır Ulaikehumur muttakul. Muttakiler de bunlardır. İnnellezîne yeşterûne bi'ahdillah. O Allah'ın ahdini, vaadini, ayetlerini anyway satanlar. Az bir menfaate satanlar. Ve eymanihim semenen khalilem. Allah'ın ahdini, yeminlerini az bir pahaya satanlar, Allah'a verdiği sözü, bulduk sözünü, vahyi taşıma sözünü az bir pahaya satmış olanlar. Ulaike la khalaka lehum fil ahire. Onlar için ahiretten bir nasip yoktur. Ve la yukallimuhumullah. Allah onlarla konuşmayacak Vela la yanzuru ileyhim yevmel Kıyamet günü Allah onlara bakmayacak. Onları temize çıkarmayacak Onları savunmayacak Onlar için elim bir azap vardır Neden? Allah'ın ayetlerini satmış Allah'ın ayetlerini yok saymış Bildiği halde Allah'ın ayetlerinden menfaat elde etmek için onu kullanmış Ayet devam ediyor lâ enne minhum leferîkan onlardan bir kısmı vardır ki o ehli kitaptan kitap verdiklerimizden o ilim sahiplerinden ellerinde kitap olanlardan vahiy olanlardan bir kısım vardır ki dillerini eğeler bükerler neden dilini eğip büker Allah buyuruyor zaten bir tahsibuğu minel kitap, okudukları kitap okuduklarını kitaptan sanasınız diye, zannedersiniz diye. Yani söylediği Allah'ın ayetiymiş gibi anlıyasın diye dilini eğer büker. Halbuki o Allah'ın kitabı değildir. Ruhuğu minel kitap, evet. Halbuki o kitaptan değildir. Ama sanki Allah'ın kitabından ayet okuyormuş gibi. Ayetin yerine onu okuyor. Allah'ın kitabından sanasın diye dilini iyi büküyor. Halbuki o Allah'ın kitabından da değildir der. Ve yekuluna huve min indillah. Hatta der ki bu Allah böyle söylemiş. Bu Allah katındandır. Yani Allah'ın ayetidir demese de bu Allah katındandır der. Ve ma min indillah. Halbuki o Allah katından değildir. Allah öyle söylememiş. Allah'ın hükmü o değil halbuki وَيَكُولُونَ عَلَى اللّٰهِ kezi Allah namına yalan söylüyor. Allah'a yalan iftiradan bulunuyor. Allah adına yalan söylüyor. وَهُمْ yalemun Hem de bildikleri halde, bile bile. Yüz binlerce ben müminim ve müslümanım diyen bu konumdadır. İlmi olmadığı halde konuşuyor. Allah diyor böyle istemiş. Şu haramdır, şu halaldır diyor. Hükmü veriyor. Allah diyor böyle söylemiş. Halbuki Allah buyuruyor, ben öyle söylememişim. O Allah katından değildir. Bir de dilini eyyip büküyor, Allah katından sanatsın diye. Evet, Allah'a iftira atıyor, Allah adına yalan konuşuyor dedi. Hem de bile bile. Yani okuduğunun ayet olmadığını biliyor. Söylüyor ama ayet olmadığını biliyor. Allah böyle söylemiş diyor. Allah böyle istiyor diyor. Allah'ın emri böyledir diyor. Şu halaldır, şu haramdır. Kim yapmış? Allah yapmış diyor. Herhalde haram. Halbuki öyle değil. Ve in cadeduke ve kulillahu a'lemu bima Eğer onlar seninle mücadele ederlerse onlara Allah sizin yaptığınız şeyleri en iyi bilendir de. Allah hükmü aranızda يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ Allah kıyamet günü o ihtilaf ettiğiniz, birbirinize muhalefet ettiğiniz şeyler hakkında aranızda mutlaka hükmünü verecek, hüküm verecektir. Kim doğru söylemiş, kim yanlış söylemiş, Allah hükmünü verecektir. مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِكَاَ Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse, arzu ediyorsa... Fe inne ecelullahı le atid muhakkak ki Allah'ın tayin ettiği o ecel vakti ona kavuşma vakti ölümle gelecek olan ecel vakti mutlaka gelecektir. O vakit mutlaka gelecektir. Ve hu semiu'l alim. O semi' ve alimdir. Her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Ve men cahide fe inne ma nefsi kim cihad ederse Allah yolunda Allah'ın rızasını, dostluğunu, ebedi hayatını kazanmak için cihad eder, mücadele ederse o kendisi için cihad eder, mücadele etmiştir. İnellahu ganiyyun anil alemin. Allah alemlerden müstağridir. Hiçbir varlığa, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Mücadeleyi yapan, cihadi yapan kendisi için yapmıştır. Vellediğine amenu ve amilü salihat. O iman edip salih amel işleyenler Le mukeffiremne anhum seyiatiyim. Biz onların günahını inkar edeceğiz, örteceğiz ve inkar edeceğiz. Ve nejziyen <gülüyor> nehum ahsen eldeki kanu yamalup. Onları yaptıklarının en güzel mükafatlandıracağız, karşılık vereceğiz. Ve vesenel insana bi walidayhi husna. Biz insana Anasına ve babasına güzellik yapmasını, güzel davranmasını tavsiye ettik. Son söz olarak bunu söyledik onlara. Ve in cahedeke li eğer onlar sana, bana şirk koşman için seninle mücadele ederlerse maaleseleke bir ilma, hem de bilmedikleri halde bilmeden ya da senin bilgin olmayan bir konuda. Daha tuttuğuma ikisine de itaat etme iş şirke geldi mi iş Allah'a şirk koşmaya geldi mi ikisine de itaat etme illa enerji okum dönüşünüz dönüşünüz banadır sana hesap soracak olan ben. Fı önebi okum bir <gülüyor> maqtum evet. tamamı ben size yaptıklarınızı haber vereceğim. Ve olanlar, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, iman edip, salih amel işleyenleri, onları salihlerin arasına dahil edeceğiz, nefsini ıslah etmiş kullarımın arasına izniyle, buyurdu Allah. Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın öylesi var ki, ben Allah'a iman ettim der. Biz Allah'a iman ettik derler. feyze uziye fillah ama Allah yolunda bir eziyete uğradığı zaman ceale fitneten nasi ke azabillah insanlardan gelen o fitneyi, o sıkıntıyı Allah'ın azabı gibi zanneder. Öyle tutar. ve le'in cae nesrun min rabbil eğer Rab'inden bir yardım, bir zafer gelirse le ne inna kunna derler ki biz de sizinle beraberdik. Ve eleyse Allahu bi aleme bima fi alemin? Allah herkesin göğsündekini, niyetini, içindekini en iyi bilendir. Allah iman edenleri bilir. Münafıklar da iman edenleri tanıyacak, bilecekler. Sıkıntıya katlanamayanlar münafıktır. Onlar da bilecek. Ve qala allazine keferu lidine kafirler iman edenlere dediler ki ittabiu <gülüyor> sebilena bizim yolumuza uyun ve nahmil khatayakum sizin hatalarınızı günahlarınızı biz yükleneceğiz. Günahınız bizim boynumuza olsun dediler. Ve mahum bi hamiline min hatayahum min şey. Halbuki onların günahlarından herhangi bir şeyi yüklenecek değildirler. İnnehum <gülüyor> bu. Onlar yalancıdırlar. Ve lehum linna Onlar kendi günahlarını yüklenecekler ve asgalen ma asqalihim kendi yükleriyle birlikte başka da birçok yükü yüklenecekler. Kimin yanlışına vesile olmuşlarsa, sebep olmuşlarsa onların da günahlarını yüklenecekler. böyle yüz yüselünle <gülüyor> yevmel kıyameti amma kanu yefterun. O yaptıkları iftiralardan dolayı kıyamet günü mutlaka hesaba çekilecek, sorgulanacaklardır. Kıyamet yerindeki hesaptan anlatmaya çalıştık. Allah'ın anlattıklarını neden özellikle ayetlerle anlamaya çalışıyoruz? Her şeyi Rabbimizden öğrenmemiz gerekir. Yoksa tek bir ayeti okuyup sohbet boyunca, iki saat boyunca onu izah edebiliriz. Ama söz hakkı Allah'ındır. Bize düşen kısaca, Belki onu izah etmektir, açıklamaktır. Allah açıklıyor. Bizim ayrıca bir şey açıklamamız gerekiyor. Kıyamet hakkında, ahiret hakkında. Zaten o hiç kimsenin görmediği ve bilmediği bir şeydir. Gayiptir çünkü. de bilen Allah'tır. Gaybi Allah nasıl açıklamışsa ayetlerinde biz de öyle anlayacağız inşallah. Kıyamet yerinden sonra inşallah beraber hesabı öğreneceğiz cenneti, cehennemi, cennetteki halleri, cehennemdeki halleri beraber anlamaya çalışacağız. Bu üç dört bölüm olabilir. Öyle ki ahiret deyince bilgimiz olsun, kıyamet deyince bir parça da olsa bilgimiz oldu, bir parça. Zaten ayetlerin hepsini okumak mümkün değildir, ayetlerden bir kısmını okuduk. Kıyametle ilgili ayetleri, ahiretle ilgili olanları okuyamadık. Zaten kıyammete ilgili oranı da tamamlamadı. Onun için her şeyi Rabbimizden öğreniyoruz. O ilimleri olmadan konuşanlar. Konuşup bu Allah katındandır diyenlerden olmayacağız. Allah'ın katından olanları okuyacağız. Ayetleri okuyacağız. Allah bizi dilini evirip, çevirip, kovurup, okuduğumuzu Allah'ın ayetlerinden zannedelim diye böyle insanlara bir şey öğretmeye kalkışanlardan eylemesin. Amin. Allah bizi muhafaza etsin böyle bir şeyden. Allah bizi kendisine iftira atanlardan, onun adına yalan konuşanlardan, yalan iftirasında bulunanlardan eylemesin. Amin. Allah bizi gazabına uğrayanlardan eylemesin Amin. Allah bizi samimi müminlerden eylesin Allah'ın ayetlerini okuyup anlamaya çalışanlardan eylesin Amin. Rabbim Allah'tır deyip Allah'a teslim oranlardan eylesin Amin. vahyine teslim oranlardan eylesin Amin. Allah bizi müminlerden eylesin Amin. ahirete iman edenlerden eylesin Amin. kıyamet gününe hesaba iman edenlerden eylesin Amin. Hayatını yaşarken kıyamet yerindeki hesaba göre yaşanlardan eylesin. Hesabını veremeyeceği kataları, yanlışları, günahları işlememeyi nasip etsin. Amin. Hatamız, günahımız, hesabını veremeyeceğimiz yanlışlarımız varsa Allah hepimize tevbeyi, istiğfari nasip etsin. Amin. Allah hepinizden razı olsun.